1513 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Cübeyr bin Mut'ime Kur'an'ın son 5 suresini okumasını tavsiye etmeleri, Cübeyr bin Mut'im şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün bana, ey Cübeyr, bir yolculuğa çıktığında kılık kıyafet ve şekil bakımından arkadaşlarının en güzeli, azık bakımından da en zenginleri olmak ister misin, diye sordular, evet isterim ey Allah'ın Rasulü, anam babam sana feda olsun, dediğimde de, o halde su 5 sureyi oku, Kafirün, Nas, İhlas, Felak ve Nas, her surenin başında ve sonunda besmele çek buyurdular, İşte ben bugün bu sayede zengin oldum ve malım da çoğaldı, Hz. Peygamberin bu tavsiyelerinden sonra her yolculuğumda bu sureleri söylenen şekilde okudum, böylece de giyim kuşam ve azık bakımından arkadaşlarımın en fakiri olarak çıktığım bütün yolculuklardan her bakımdan onların en zengini olarak döndüm.